Cehennemde azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilecek.